يُصلح لكم اعمالكم ويوفق لكم ومن يتبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستغل حديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختتاتها وكل محتتة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد Allah Azze ve nimeti ve lütfuyla ziyer sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. 51. konu ve 108. dersi inşallah göreceğiz. Konumuz kardeşlerim en son kaldığımız yer Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Kurayze kabilesine yapılan Gazve yani Aleyhisselatü Vesselam'ın orayı kuşatması ve o savaşı Müslümanların lehine Müslümanların lehine kazanmasıyla sona ermişti ve Sa'de ibn Muaz radıyallahu anh ve erda bir hüküm vermişti. Bununla ilgili konuları işledik. Şimdi bu Beni Kurayza yani Kurayza oğulları Yahudileri. Bunlar Yahudi. Biliyorsunuz Medine'de üç tane önemli kabile boyu vardı. Beni, kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza. Her bir önemli savaştan sonra bunların işi bitirilmiştir. Evet. Hendek Harbi'nden sonra da Beni Kurayza'nın işi bitiriliyor. Onunla ilgili detaylı bilgileri verdik. Şimdi bu Kurayza Yahudilerinin savaşından sonra meydana gelen bazı şeyler var. Onlardan bahsedeceğiz. Onlardan birisi Sa'd ibn Muaz'ın şehadeti. İkincisi de Yahudi, Yah Yahudi olan yani bu Kurayze kabilesinden olan Selam İbni Ebil Hakik diğer bir künyesi de e, Ebu Rafi'dir. Bu adamın öldürülmesi. Bu konuları göreceğiz. Evet. Kurayze Yahudileri, Kurayze oğulları Yahudileri hakkında hüküm uygulanıyor, yerine getiriliyor. Sahabede mevaz radıyallahu anh hükme az önce söylediğim gibi bütün yani eli silah tutan rüşçana ermiş erkeklerin öldürülmesi kadın ve çocuklarının esir alınması mallarının da ganimet olarak alınmasına hükmediyor. Hatırlayın Aleyhissalatu vesselam ne demişti? 7 kat semanın üzerindeki Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hüküm verdi ey Saad diyor ve Saad ibn-i Muaz radiyallahu anh'ın verdiği hükmü tasdikleyip ona alıyor. Evet. Bu beni Kurayza'dan kurtulan olmuyor. Sadece birkaç kişi kurtuluyor. Onlar da İslam'a girdikleri için, Müslüman oldukları için mallarını, canlarını e, kurtarmış oluyorlar bu sahih ayında yani Buhari ve Müslüm'de rivayet ediliyor işaret ediliyor bir de siyer ehli yani siyer e, kitaplarını konularını yazan kimseler de yine bunu bu şekilde söylüyorlar bunlar bu üç kişi Talebe bin Sa'ya Usaid bin Sa'ya bir de Esed ibni Ubey de diye bir üç tane adam var, Yahudilerden Kureyza oğullarından. Bunlar kurtuluyorlar. Yani İslam'a girmeleri, Müslüman olmaları sebebiyle kurtuluyorlar. Tabarani'nin ricali yani senedindeki adamlarının Sıgah rivayetiyle bir rivayette Tabarani'nin rivayetinde şöyle deniliyor Ebene Abbas radıyallahu anhına'dan Abdullah İbni Selam bunu biliyorsunuz malum önemli bir Yahudi alim ki aleyhissalatü vesselam bunun cennetle müj, e, cennette olduğuna şahitlik ediyor. Yani cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesi. Az önce söyledim. Talib bin Saye, Useyd bin Ubeyde ve benzeri bunun gibi Yahudilerden Müslüman amanlar oluyorlar. İman ediyorlar tasdik ediyorlar ve İslam'a rağbet ediyorlar. Yani birkaç kişiyi geçmiyor. Yahudilerin, kafir Yahudilerin din adamlarından bazıları diyor ki bunlar Muhammed'e iman ettiler. Ona tabi oldular. Bunlar bizim şerlilerimizdir. Yani Muhammed'e iman eden tabi olan bizim şerli kimselerimizdir. Eğer hayırlı kimselerimiz olsaydı iman etmezlerdi, Muhammed'e e, yani tabi olmazlardı, dinlerini terk etmezlerdi diyor. Onlar bizi şerlilerimizdir diyor. Böyle sıfatlıyorlar Yahudiler, kınıyorlar yani. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeyi indiriyor. Evet. Ali İmran suresindeki Ne su onlar eşit değillerdir yani burada Yahudilerden İslam'a giren kimseler kastediliyor Ne su seva tabi Abdullah ibni Selam o daha önceleyati İsselam'ın Medine'ye gelişi esnasında Müslüman oluyor onu söylemiştik Ne su onlar eşit değillerdir yani İslam'a giren Yahudiler veya ehli kitaptan olan kimselerle diğerleri eşit değil. Min ehlil kitab ümmetun pa yetluna ayatillahi anaa elleyli ve hum yescudun Ehli kitaptan öyle kimseler vardır ki secde ederek gece boyunca Allah'ın ayetlerini tilavet ederler okullar diyor. Subhanallah. Övüyor Allah-u Teala burada. Bu ayet-i kerimede onları övüyor. Senada bulunuyor. Daha onların sıfatları devam ediyor. Yu'minuna billahi vel yeumil Allah'a ve ahiret gününe iman eddiler. Ve bil ma'ruf ve yanhawna anil munkar, ili emr ederler ki toplum fil hayrat. Hayırlı işlerde yarışır koşuşurlar. Sıfatlara bak falanlar. Ve yüsaruna fil hayrat ve Salih kimselerdendir diyor. Evet bu iman eden, ehli kitaptan iman eden kimselerin özellikleri. Hatırlarsanız Buhare'de gelen bir rivayeti daha önce de söylemiştim. Ali Silahu vesselam Yahudilerden diyor, ehli kitaptan 10 kişi Müslüman olsa hepsi olur diyor. Ama olmuyor işte. Çok az sayıda Müslüman oluyorlar. 10 kişi Müslüman olsa kavimleri Müslüman olur diyor Allahu. Ama Müslüman olanlarda böyle samimi Müslüman oluyorlar. Evet. İbni İshak, bu siyer tarihçisi rivayetinde diyor ki onlar e, yani Müslüman olan Yahudileri Kurayza'dan Müslüman olan Yahudileri kastediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu beni Kurayza, Kurayza ullarının hükmünü verdiği e, gece ayet Kerim'e iniyor. Ondan sonra o gece Amir İbni Suda El-Kurayzi Bu da Kurayzi oğullarından bir adam. Çıkıyor ve aleyhissalatü ve selamın muhafızlarından birinin yanına geliyor. O da Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh. Aynı zamanda bu sahabi kimi öldüren? Kabe İbni Eşref'i öldüren Yine Yahudi, Kabe ibn-i Eşref'i öldüren bir sahabi. Çok değerli bir sahabi. Bunun yanına geliyor, Muhammed mesleme görünce, yani sen kimsin diyor. O da diyor ki ben Amir ibn-i Suudayim. Kendisini tanıtıyor yani. Sonra, diyor ki, bu Yahudi adam, ben Muhammed'e hiyanet etmedim. Yani ahde vefasızlık göstermedim. Kurayza'lıların, Kurayza oğulların yaptığı gibi ben ihanet etmedim. Asla da Muhammed'e ihanet etmiyorum, eh, etmeyeceğim diyor. Muhammed bin Meslem'e de bunun bu sözünü işitince Allah'ım diyor beni konuşmanın böyle engellerini iptal etmekten mahrum etme. Yani burada kastettiği Allahu u Alem adaletli davranmamı sağla diyor. Sonra da onu yoluna bırakıyor bu adamı. Sonra nereye gittiği bilinmiyor bu adamın. Aleyhissalâtu selam'a haber verilince diyor ki Allah onu vefası sebebiyle kurtardı diyor. O Yahudi adam da evet Amr İbni Suda El-Qurazi'de bu şekilde yine o Kuray zalilardan, kurtulanlardan bir tanesi yani. Böyle kurtulmuş oluyor bu adamlar. İbni İshak'ın rivayetine göre. Kadınlardan hiç kimse, az önce söylediğim gibi öldürülmüyor. Sadece bir kadın, müstesna, o da o da bir sahabi var. Hallat İbni Suveyd diye bu adamın, bu sahabenin başına değirmeni atıyor, değirmen taşını atıyor o taşın başını yarması sebebiyle sahabi vefat ediyor şehit oluyor bundan dolayı da o kadın öldürülüyor evet İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet edilen bir hadiste bu hadis aynı zamanda Ebu Davud'da da rivayet edilmiş hadis hasen derecesinde Ayşe radıyallahu anha anlatıyor Diyor ki Kurayze oğullarının kadınlarından hiçbir kimse öldürülmedi. Bir kadın müstesnadır diyor. Vallahi diyor o benim yanımdaydı ve içten dişten gülüyordu diyor. İçi dişi gülüyordu manz. Kadın yani kahkaha atıyormuş. O kadar şiddetli gülüyor ki bu şekilde tarif ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o Yahudilerin erkeklerini öldürürken o içi dişi gülüyordu diyor. Sonra bir çağırıcı, bir adam sesleniyor. Ey falanca kadın neredesin diye. Bu kadına sesleniyormuş. Kadın da diyor ki ben buradayım. Vallahi buradayım diyor. Sonra Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Vay sana yazıklar olsun. Senin neyin var diyor. Kadın da ben öldürüleceğim diyor. Ondan sonra niçin öldürüleceksin diye sorunca Ayşe radıyallahu anh'a normalde öldürülmeyecek ya ben bir söz söyledim ondan dolayı diyor bir söz söyledim o onu da başka yerlerde aleyhissalatü vesselama kötü bir söz söyle, söylediği ifade ediliyor Allah emanet bir söz söyledim bundan dolayı öldürüleceğim ben diyor ve kahkaha atıyor kadın bazı kadınların hali malum sonra götürülüyor bu kadın boynu vuruluyor, öldürülüyor. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Vallahi ben buna diyor çok şaşırdım hayret ettim diyor. O kadar rahattı ki diyor ve çok gülüyordu. Bildim ki bu kadın öldürülecek diyor. Yani bu rahatlığa, bu gülmeye karşılık bu kadının öldürüleceğini bildim diyor. İşte bu rivayette de o Beni Kurayza'dan, Kurayza oğullarından bir kadının öldürüldüğü bu şekilde rivayet ediliyor sahi olarak. Hasan olarak. İbn İsâ'nın rivayetinde bir başka hadise var. Sabit bin Kays diye bir sahabe var. Yine bu meşhur sahabilerden bir tanesi. Bu sahabe Yahudilerden bir adam var. Zubeyr bin Zübeyr bin Bata el-Kureyzi diye bir adam. Var. Bu adama bu adam Eslaha Hazrecin biliyorsunuz neden iki tane önemli kabile var. Bunların aslı Yemen'den gelme ve bunlar Müslüman oluyorlar. Aralarında münafıklar müstesna. Bu kabileler arasında daha önce bahsetmiştim 120 yıl süren bu azharb oluyor. Bu az diye bir harf var. Böyle isimlendirmişler. 120 yıl sürüyor süphanela. Bu harp esnasında bu Yahudi adam bu Sabit bin Kaysa ihsanda bulunmuş. Ona minnet etmiş. Yardım etmiş yani. Onun için Sabit bin Kays bu adama iyilik yapmak istiyor. Ve aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Diyor ki, bu adamın diyor, yani Kurayzalı olan Zübeyir bin Bata bana bağışla diyor, ey Allah'ın Resulü. Yani benim için onu e, affet öldürme deyince aleyhissalatü vesselam tamam senin için onu bağışladım diyor. geliyor sahabe sabit bin kays adamı anlatıyor diyor Allah resulü aleyhissalatü vesselam benim için seni bağışladı deyince peki diyor ailem ne olacak ailem olmadan benim için yaşantının bir önemi var mı diyor. aleyhissalatü vesselama sahabe gidiyor sabit bin kays onun ailesini de bağışla benim için diyor bağışlıyor aleyhissalatü vesselam ailesini de bağışladım diyor senin için bağışladım diyor onun ailesini adama geliyor söylüyor diyor ki senin aileni de bağışladı diyor ki benim ailem hicazdadır ve onların malı yoktur mal olmadan yaşantının ne önemi var diyor adam sabit bin kaysi tekrar gidiyor aleyhissalatü vesselama onun diyor malını da benim için bağışla diyor malını da senin için bağışladın diyor aleyhissalatü vesselam her istediğini veriyor Ondan sonra Sabit bin Qais adama o vefa gösterecek ya o adama gidio Yahudi'ye diyor ki malını da senin için bağışladı. Bu sefer adam diyor ki bu Yahudi peki diyor Kabe ibn, Kabe ibn Esed, Yahudilerden bir adam yüzü diyor Çin aynası gibi bakireler baktığı zaman diyor Kendini görürlerdi, öyle güzeldi demek istiyor. Çin aynası gibi olan Ka'b bin Esed'e ne oldu diyor. Kendi Koray Zalı bir adam bu. Çok önemli bir adam, onu soruyor. Sahabe bin Kays'ta öldürüldü. Peki diyor, hem köylülerin hem de şehirlilerin efendisi olan Huyey ibn Khattab ona ne oldu diyor. Bunun öldürüldüğünü ta geçen senelerde anlatmıştım. O da öldürüldü diyor. Sonra adam diyor ki bizim öne çıkanımız hamaset sahibi, güçlü olanımız biz kaçtığımız zaman o önde olan hamaset sahibi olan Azal bin Seule veyahut da se, e, diye bu adama ne oldu deyince o da öldürüldü diyor. Peki diyor iki meclis Kâb bin Kurayza ve Amir bin Qurayza oğullarına ne oldu? Onlar ne durumda? Diyor, ey sabit diyor. Onlar da öldürüldüler, öldürülmeye götürüldüler deyince adam diyor ki Ey sabit diyor, senin yanındaki imkana göre, elinde bulundurduğun imkana göre sen beni diyor onlara dahil et. Yani benim de boynumu vur <gülüyor> Benim de boynumu vur. Bunlar olmadan benim için yaşantının bir hayırı yok ki diyor. Bu adamlar olmadan benim için yaşamanın bir anlamı yok. Ben diyor kovanın hani kovayı suya atarsın da su dolar tekrar onu şöyle bir silkelersin bunu tarif ediyor. Kovanın tekrar suya atıldığı gibi bir atılma olayı var yani bu kadar ancak sabredebilirim. Benim sabrım yok artık diyor yani. Kovayı içinde evirip çevirme kadar bir sabrım var diyor. Beni diyor o sevdiğim dostlara ilhak et, Gönder deyince Zabettin Kays dediğini yapıyor. Öne çıkarıyor boynunu vuruyor. Hak etmiş adam. Bu olay Ebu Bekir radiyallahu anh'a zikredilince Ebubekir radiyallahu anh Diyor ki allah Teala Onun içerisinde ebedi, ebedi kalacağı Cehennem'in içerisine at, atmıştır diyor Atacaktır diyor daha evet. O esir Olan Yahudi Bu şekilde o da öldürülüyor Kardeşler Sonra Tabifin Kais Onun hem çocuğunu Hem de e, Hem de onlardan bir kadını yani o adamın e, kadınlarından bir kadını e, şey yapıyor dokunmuyor onları sabit e, sağ bırakıyor onlara dokunmuyor ondan sonra bu oğlan da yani çocuklarından bir tanesi Müslüman oluyor bir öldürülen Yahudinin kadın da Müslüman oluyor evet Bu hadiselerden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık Kuraizde oğullarından düşen e, ganimetleri paylaştırıyor. Evet. Bunların kadınlarını, oğullarını, hepsini taksim ediyor sahabelere. Humusu, yani beşte bir olacak e, şekilde Allah'ın kitabına göre ayet-i kerimede geldiği üzere tek tek tek onları taksim ediyor. Kendisi de e, Rayhane binti Amr bin Hunefa adındaki bir kadını alıyor. Aleyhissalatü Vesselam İbn-i e, zikrettiğine göre bu kadın önce Yahudilik üzere düretiyor, sonra Müslüman oluyor. Bu kadının da Müslüman olması üzere Aleyhissalatü Vesselam çok seviniyor. İbn-i bunları bitirdikten sonra kardeşlerim bu hadiseleri anlattıktan sonra Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın yarasının patladığını haber veriyor. <gülüyor> ve o işten bahsediyor. Sa'di bin Muaz'ın duasına Allah azze ve celle icabet ediyor. O bir duada bulunmuştu. Evet. Onun şu boyun tarafına göğsünden boynu tarafına yakın bir yerde önemli bir damar, herhalde atar damar olsa, oraya bir yara alınca o yaradan dolayı çok müteessir oluyor, etkileniyor. Bir dua ediyor o yara halindeyken. Evet, savaşta bir yara alıyor. O duasını Buhari, bakın şöyle naklediyor, Hişam'dan Ayşe radiyallahu anha Şöyle diyor, Saat diyor, şöyle dua etmişti, ey Allah'ım sen biliyorsun ki senin Resulünü yalanlayan ve onu yurdundan çıkaran kimselerle savaşmaktan senin yolunda başka hiçbir kimseyle savaşmak bana daha sevimli değildir diyor. En çok o Kureyşli müştüklerle savaşmayı severim diyor, isterim diyor. Ey Allah'ım, eğer sen onlarla yani Kureyş mislipleriyle bizim aramızda bu Hendek Harbi'nde yara için Sa'd bin Muaz, Kureyş'te ile olan e, savaşta işte böyle bir dua edilir. Ey Allah'ım, eğer sen o Kureyşli kafirlerle bizim aramızda savaşa son vermişsen Zannediyorum ki diyor sen o savaşa son verirsin. Eğer diyor bizimle e, kureş arasında bir savaş varsa yani devam edecek bir savaş olacaksa bundan sonra savaş olacaksa beni hayatta bırak senin yolunda senin için savaşayım. Diyor. Eğer harp sona örecekse benim yaramı patlat. Yaram tekrar böyle patlasın ve benim ölümüm bunun sebebiyle olsun diyor bu duayı yapıyor sonra yarası patlıyor ondan sonra bu sebeple vefat ediyor hatta mescidin içerisinde bir şey değilmiş çadırın içerisinde kimse fark edemiyor gıbbar oğullarının çadırı varmış orada onlar fark edemiyorlar ta ki kendilerine doğru sadın kanı akıp gelince bu nedir diyorlar Ondan sonra birden bakıyorlar ki Sa'de ibn Muaz'ın yarası patlamış ve kan akıyor. Ve sonra şehit oluyor. Radıyallahu anh bu arada. İşte Sa'de ibn-i Muaz'da bu Ben'i Kurayzeler hakkında hükümü verdikten sonra şehadeti gerçekleşiyor. Şimdi bununla ilgili bu sahabenin kıymetini, kadrini anlatan çok önemli hadisler var. Onları söyleyelim. Ibn-i Muaz bin Rufa'dan rivayetle diyor ki, Cebrail aleyhisselam aleyhisselatü vesselama başında, istabraktan yani kalın atlastan ipekten sarılı bir e, böyle sarık olduğu halde, gecenin ortasında e, Saad ibn Muaz vefat ettiği vakit aleyhisselatü vesselama geliyor Cebrail aleyhisselam. Başında bir sarık var, istabraktan, kalın atlas ipekten. Ey muhannet diyor. Sema'nın kapılarının açıldığı ve arşın titrediği bu ölen adam kimdir diyor. Cebrail aleyhisselam soruyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam bunun üzerine hemen kalkıyor. Elbisesini sağda doğru çekerek varıyor ki o ölmüş. Vefat etmiş. Evet, Sad ibn-i Muaz'ın ölümüyle arş titriyor kardeşlerim. Sallanıyor böyle. Allahu akbar. Bu, Buhari'de ve Müslüm'de rivayet ediliyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rahman'ın arşı Sad ibn-i Muaz'ın ölümüyle titrediliyor. Ne kadar değerli bir sahabı. Bu titreme olayı sevinçten Başka hadisler var. Orada uzunca anlatılan hadislerde bir kimse öldüğü zaman mümin bir kimse semanın kapıları açılır diyor. Yedi kat semanın kapısı açılır. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirdikleri zaman melekler götürüyorlar. O kapılarda tek tek tek tek açılıyor. Allahu Teala da diyor ki o kulu yerine kabrine götürün diyor. İşte Sa'd ibn Muaz'ın Öluminde de semanın kapıları açılıyor ve Rahman'ın arşi titriyor. Ama tam tersi kafir, bedbaht bir kimse öldüğü zaman ayet-i kerime ve hadisle sabit kapılar açılmıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Kafirler, inkar edenler ve yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlara لَا تُفَتَّحُ la اَبْوَابِ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Sema'nın kapıları onlara açılmaz. Onlara açılmaz. Ve onlar cennete giremezler diyor. Ne'udhu billahi. Burada kitabın yazarı bu elleti çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki semanın daha doğrusu Rahmanın arşının titremesinde sallanmasında hiç şaşıracak bir durum yok. Çünkü diyor arş mahluktu Bunun bu şekilde sallanması normal. Yani sonradan yaratılmıştır. Bu hususta bu hususta tevile ve saçma sapan uzak böyle akli akli yaklaşımlara girmeye gerek yok. Diyor. Böyle yapanlar var çünkü. Nasıl orada e, Rahman'ın arşı tutan. Arşı tutan sekiz tane melek var diyor. diyor. Onlar işte sevinçten dolayı titriyorlar. Sallanıyor. Melekler, mümin bir kulu kabzettikleri zaman, aldıkları zaman hemen sevinçten yukarıya kaldırıyorlar. Semaya götürüyorlar. Ve ona güzel sözler söylüyorlar. Bunlar hepsi birbirini destekliyor. Bundan dolayı, yani çok değerli bir sahabenin vefatı, şehadeti dolayısıyla Rahman'ın arşının titremesi çok normal. Ki bunu Allah'ın Resulü haber veriyor. Evet. Bir başka rivayette Sa'd ibn-i Muaz ölümü sebebiyle Rabbul Aleminin sevincinden dolayı arş titrede diyor. Bu da onu destekliyor. Evet. Sonra değerli kardeşlerim bu değerli sahabeyi bu yüce sahabeyi cenazesini taşıdıkları zaman onda bir böyle hafiflik hissediyorlar. Yani bizim tabirimizde kuş gibi. Oysa adam, Sa'd ibn Muaz cüsseli, yani gerçekten kalın ondan sonra cüsseli, iri yapılı bir adammış. Buna rağmen çok hafif hissediyorlar. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste, Sa'd ibn Muaz böyle cenazesi taşındığı zaman münafıklar diyorlar ki, ya bu cenazede amma hafif diyorlar. Aleyhissalatü vesselam bunların bu sözü üzerine melekler diyor onu taşıyorlar. Allahu Allah. Melekler onun cenazesini taşıyor diyor. Bir başka rivayette değerli kardeşlerim Mahmud ibni Lübeyt'ten geliyor rivayet. Saat bu boğazındaki yara açılıp da ağırlaştığı zaman onu Ruveyda diye bir kadın varmış. Bu tedavi eder yani sık hasta bakıcılık yapan bir kadınmış. Onun yanına götürüyorlar e, mescide. Sonra orada bir müddet kalıyor. Aleyhissalatü vesselam her akşam ve sabah uğradığında Saad radiyallahu anh nasıl istediyorsun nasıl sabahladın, nasıl akşamladın, durumun nasıl diyor. Ona soruyorlar. Sonra bir gece ağırlaşıyor. Onu naklediyorlar. Beni Abdüleşhel oğullarının bulunduğu yere götürüyorlar. Yani onların e, evlerinin olduğu yere kendi kabilesi tarafına yani. Aleyhissalatü Vesselam e, geliyor haber veriliyor. Diyor ki hareket edin. Yani e, sahadın bulunduğu yere doğru hemen çıkın denilince Ali Vesselam çıkıyor ve sahabeler diyorlar ki biz de onunla beraber çıktık. O kadar hızlı gittik ki diyor Bu ayakkabılarımızın kayışı patladı ve izarlarımız yani belimize bağlı elbiselerimiz yere düşü, düştü diyor. Bundan dolayı Ali Sırat ve Sırama sorduk. Yani şikayet ediyorlar. Nedir bu hal diye? Ali Sırat ve da diyor ki meleklerin diyor bizi geçmesinden korktum diyor. Tıpkı hanzalayı yıkadıkları gibi yıkadılar. Allah Hamzala radıyallahu anhı biliyorsunuz melekler cünüp iken gidiyor savaşıyor ve şehit oluyor melekleri kuruyor. Bir diğer sahabe de meleklerin yıkadığı Hamza radıyallahu anhı evet bunu da diyorum meleklerin bizi geçmesinden korktum diyor. Ne büyük adamlarmış. Allah onlardan razı olsun. Sonra sonra Saad bin Muaz'ın annesi ona üzülüyor ve birtakım e, şeyler söylüyor. Yani onu övücü şeyler, ne kadar yiğitti, ondan sonra ne kadar değerliydi, şöyleydi, böyleydi diye yani uzun şiirler söyleyince Ali Sıratu vesselam diyor ki ağlayanların hepsi yalancıdır Ümmü Saad hariç. Yani Saad bin Muaz'ın annesi doğru söylüyor. Yani söyledikleri şey doğrudur söylediği şey, saat hakkında söylediği sözler doğrudur diyor. Allah'a okur. Evet. Yine bir rivay rivayette diyorlar ki biz saat bin Muaz'dan daha hafif bir e, ölü taşımadık aleyhissalatü vesselam diyor ki onun hafifliğine engel olan şey nedir? Melekler şöyle şöyle şöyle melekler şu şuçu şu melekler indi ki bundan önce hiç inmemişti. Onu sizinle beraber taşıdılar diyor. Daha önce hiç inmeyen melekler saat bin Muad'ı taşıyor. Nasıl Ol olacak da Rahman'ın arşı titremeyecek? Rahman'ın arşının titrediği adam bu işte. Meleklerin daha önce hiç inmeyen melekle bu adamı taşıyorlar. Bu rivayet kardeşlerim e, İbn-i e, rivayet ediyor. İstinadı da Hasan. Evet. Allahu Alem. Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Saad ibn Muaz bizim ellerimizin aras önümüzdeydi diyor. Onun cenazesinden dolayı Rahman'ın arşı titredi yani sallandı. Bu da işte diğer rivayetleriyle birlikte e, net olan bir rivayet. Sonra insanlar onun kabrinin önüne duruyorlar. Yanında duruyorlar. Ali Sıradü'srâm tesbih getiriyor. Yani subhanallah şeklinde tesbih yapıyor. Sonra tekbir getiriyor. Sonra da onlara Sa'd bin Muaz'ın kabrinin daraldığını aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Sonra da açıldığını tabi patladığını. Bu rivayeti değerli kardeşlerim Hasan bir senetle İbni İsa şöyle rivayet ediyor. saat bin Muaz defnedildiği zaman Bizler diyor sahabeler Allah'ın Resulü ile birlikteydik O tesbih getirdi Yani Sübhanallah şeklinde tesbih de bulundu Sonra tekbir getirdi diyor O te, e, tesbih getirince insanlar da tesbih ediyorlar Sübhanallah diyorlar e, Tekbir getirince tekbir getiriyorlar Diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü neden tesbih getirdin Tesbih de bulundun Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Bu salih insanın kabri diyor daraldı. Kabri daraldı. Ta nihayet diyor Allah onu ondan kurtardı diyor. Yani böyle değerli bir sahabeye bile kabir ne yapıyor? Daralıyor. Sıkıyor yani. Allah'a bir başka rivayette diyor ki kabir için bir sıkma vardır, daraltma vardır. Eğer ondan kurtulacak olsaydı Sa'd bin Muaz kurtulur diyor. Allah'ım bizi oradan kurtar ya Rabbi. Kabrin sıkmasından ve daraltmasından bizi koru ya Rabbi. Allahu ekber. Osman radıyallahu an ve Arda onun için işte kabrin başına gelir hüngür hüngür ağlar. Neden diye sorulunca diyor ki burası ahiret durağlarının ilki eğer burası kolay olursa diğerleri de öylece kolay olur demek istiyor. Yani bu Allah'ın koyduğu bir sünnetullah kanun. Bu daralacak. Ama salih kimseler, Sa'd bin Muaz gibi kimselerden sonra o daralma giderilecek. Allah azze ve lütfedecek yani. Başka hadislerde de müjdelendiği gibi. Sahih Müslim'de gelen bir rüayet aleyhissalatü vesselama bir kırmızı bir cübbe, ipekten hediye edilince insanlar şöyle ellerini sürüyorlar, dokunuyorlar. Yani ne kadar güzel diye ona temas etmeye başlayınca aleyhissalatu vesselam diyor ki vallahi diyor Sa'd bin Muaz'ın mendili cennette bundan daha yumuşak ve bundan daha hayırlidir diyor. dokunduğunuz dokunduğunuz ipek dokunduğunuz cübbeden daha hayırlidir hep cennete teşvik var. dünyaya aldanmamak var. dünya malına aldanmamak gerekiyor ne kadar görkemli, ihtişamlı çekici olursa olsun dünya malını her zaman aleyhissalatü vesselam ahiretin malı, ahiretin nimetleri hususunda hep küçük görmüştür. Değersiz saymıştır. insanlara bu hususta yol göstermiştir. ya yani dünya malı çok çekici olduğu zaman ahireti hatırlamak lazım. Evet. Ebni Sakın haber verdiğine göre kardeşlerim o zaman Müslümanlardan öldürülenler oluyor. Az önce söylediğim gibi e, Haladin de Süveyd, işte bir kadının e, başına bir değirmeni, öl değirmeni atması neticesinde e, şehit oluyor. Çünkü çok şiddetli bir yara açılıyor. Ondan sonra Sinan İbni Mehsan İbni Hursan diye bir adam sahabelerden, bu da <gülüyor> yine vefat ediyor şehit olanlardan. Sonra bunun e, Bu, bunun e, defni de e, Kurayza oğullarının bulunduğu mekana defnediliyor. Sonra da insanlar ölülerini e, İslam'da da vefat edenler o Kurayza oğullarının bulunduğu mekana defnediyorlar o e, mezarlığa. Evet. Hendek Harbi ve Kurayza oğullarının harbi bittiğinde e, Selam İbni Ebil Hakik adında bir e, şey var. Yahudi var. Bunun diğer bir künyesi de az önce söylediğimiz gibi Ebu Rafi bu adam öldürülüyor. Neden biliyor musunuz? Bütün hizipleri, grupları Hendek Harbi'nde Aleyhissalatü Vesselam'ın aleyhine kışkırtan bir Yahudi bu. Evis kabilesi Medine'li Müslümanlardan Evis kabilesi Ka'b İbni Eşref'i Bedir Savaşı'ndan sonra ali a.s. emriyle ve Muhammed ibn Mesleme'nin komutasında öldürüljio suikastle. Bunu da bu adamı da Ebu'l Rafi, Ebu'l Hakik denen adamı da Hazreçliler, Hazreçli Müslümanlar öldürmek için izin istiyorlar. Evet. Çünkü bu adam da a.s. a.s. çok hiyanet etmiş, düşmanlık ediyor ve eza eden birisi. İbn-i İshak rivayet ediyor. Abdullah ibn-i Kaab'tan Allah Azze ve Celle Ensarlı Ensarlılardan Evs ve Hazrej ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ikram ediyor. Yani Evs ve Hazrej kabileleri Ensarlı bu kabileler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yardımda bulunuyorlar. Hatta onun yanında çekiştiği gibi çekişiyorlar. Aralarında münazara yapıyorlar. Ne hususta? Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hangileri daha fazla yardımda bulundu, daha fazla üstünlük elde etti. O hususta çekişiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kim yani o kabilelerden özellikle Evs'ten bir menfaat sağladıysa Hazreçliler diyor ki siz bize bununla üstünlük sağlayamazsınız. Siz bize bununla bir üstünlük elde edemezsiniz diyorlar. Ta ki onların misli Evs'in yaptığı bir şey yapıncaya kadar devam ediyorlar bunu. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ki onlara denk olmak üstünlükte de onların yanına ulaşabilmek için. Hazreç bir şey yaptığı zaman Evs aynı şeyi diyor. Siz bununla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir üstünlük sağlayamazsınız diyor ve onların yaptığı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bunlar bu şekilde birbirleriyle atışırken Evs kabilesi Kab İbni Eşref'i öldürüyor ya evsli e, Müslümanlar aleyhissalâtu vesselâm'a düşman olan kimseyi ve onu eza eden hakaret eden kimseyi öldürünce e, hazreçliler diyorlar ki siz bize bununla üstünlük sağlayamazsınız sonra aralarında münazara ediyorlar o evsliler de diyor ki Kâb-i Allah'ın Resulüne daha fazla düşmanlık eden kim olabilir ki diyorlar birbirleriyle münazara esnasındalar. Bu sefer e, Hazreçliler de diyor hatırlıyorlar İbni Ebi Hakik El Hakik yani Ebu Rafi denen bir adam akıllarına geliyor. O da Aleyhisselatü Vesselam'a çok e, eziyet edermiş diliyle. Ve zaten az önce de söylediğimiz gibi hizipleri, grupları hem de kalbinde kışkırtıyor. Bu diyorlar. Ka'b bin Eşref'e denk olacak adam budur. Eğs Cabine İshrati eee Cabine Şerifi öldürdüyse biz de bu adamı öldürelim diye Ali İsraili ve selamdan izin istiyor. Ali İsraili ve selam onlara izin veriyor. Evet. Buhari'de anlatılıyor. Bu kıssayı da anlatalım, bitirelim inşallah. Buhari'de Berâ bin Azib radıyallahu anh'tan gelen rivayette Aleyhissalatu vesselam ensarlılardan bir grubu Yahudi Ebû Rafi diğer bir ifadeyle Ebu'l-Hakîk'i öldürmek için adam gönderiyor. Bunların başına da Abdullah bin Atîk'i emir tayin ediyor. Yani e, onların başında komutanlık ediyor. Ebu Rafi aleyhissalâtu vesselâm'a eziyet eder ve onun aleyhine destek ve yardımda bulunur. Onun aleyhine çalışanlara karşı yardım ediyor. Ve Hicaz tarafında, Hicaz mevkisinde bir kalede Kalede korunuyor bu adam. Kalede yaşıyormuş. Ona yaşlıklara yaklaştıkları zaman kaleye bu e, Abdullah ibn Atti ve beraberindeki kimseler yaklaşınca güneş batmak üzere batıyor. Eee da hayvanlarını dışarıdan otlaktan getiriyorlar, kalenin içerisine kapıdan geçiriyorlar. Abdullah arkadaşlarına diyor ki siz burada durun. Beni bekleyin. Ben Şöyle yavaşça kimseye sezdirmeden gideyim diyor. Kapıcılara yani bir şey belli etmeyin diyor. Umulur ki girerim içeri diyor. Yaklaşıyor kapıdan içeriye. Sonra elbisesine bürünüyor. Sanki bir ihtiyacını giderirmiş halde. bu Böyle bir görüntü verince insanlar da giriyorlar. Kapıcılardan bir tanesi bağırıyor. Ey Allah'ın kulu diyor Abdullah bin Atik'e. Ey Allah'ın kulu eğer sen içeri girmek istiyorsan gir. Yoksa kapıları kapatacağım diyor. Abdullah bin Atik'te fırsat bu. Fırsat hemen giriyor. Kapıcılar kapıları kapatıyorlar ve kilitleri direğe asıyorlar. Abdullah bin Atik gizleniyor. Ondan sonra o kilitleri alıyor kapıyı açıyor. Bu arada Bu öldüreceği Ebu Rafi Ebu'l-Hakik denilen adamın gece sohbetleri olurmuş. Kalenin en üst tarafında, en üst odasında gece sohbetleri olurmuş. O sohbetler arkadaşlarıyla birlikte yaptığı sohbetler bitene kadar Abdullah İbni Atik bekliyor öldürecek olan sahabi. Sohbet bitip de insanlar dağıldığı zaman tabi karanlık en üst kata çıkıyor Abdullah İbni Atik en üst kata çıkınca bu Ebu bulunduğu e, odaya giriyor. Sonra bu arada kapıları giriyor ama kapıları üstüne kendi üzerine tek tek tek tek kilitliyor. Çünkü kalenin içerisindeki adamlar fark eder de e, ben yapacağım işi yapamam diye korktuğu için bana bırakmazlar öldürme eşini bana bırakmazlar engel olur diye tek tek kapatıyor sonra işi bitirince karanlık bir odaya o Ebu Rafi'nin bulunduğu yere giriyor sonra diyor ki ey Ebu Rafi yani Ebu Rafi diye sesleniyor adama öyle seslenince sen kimsin diye Ebu Rafi de öyle deyince Abdullah bin Artıkhanı üzerinden çullanıyor. Kılıcıyla bir darbe vuruyor. Sonra dehşete kapılıyor. Dışarıya çıkıyor. Diyor ki bir şey yapamadım diyor. Elimden bir şey gelmedi. Yani onu öldürmediğini kanaat ediyor. Kılıç darbesi vuruyor ama sonra bir müddet bekliyor tekrar içeri giriyor. O içeri girince yine aynı şekilde e, sesleniyor. Ey Ebu Rafı, bu ses nereden geliyor diyor. sesini değiştirerek. Yani bu sesler nereden geliyor diyor. O da vay anasına yazık olası diyor Ebu Rafı. Ölmemiş daha. Beni diyor demin bir adam kılıcıyla öldürüyordu diyor. Öyle deyince sesin geldiği tarafı karanlık ya. Tekrar tespit ediyor bir daha vuruyor. Ama tam yine onu öldürdüğüne kanaat etmiyor. Sonra sığırtıyor böyle kılıcın en sivri tarafıyla kılıcı saplıyor. Adam arkasına doğru böyle patadan yere düşüyor. İyice kanaat ediyor ki onu öldürür. Hemen aşağıya o yüksek yerden aşağıya tek tek tek inmeye başlıyor. En aşağı basamağa gelince zannettim ki diyor indim aşağıdayım atınca bu sefer düşüyor. Ayağı bacağı kırılıyor. Bacağını kırıyor. Sargısıyla şeyle Başındaki sarıkla hemen çıkartıyor, bacağını sarıyor. Ondan sonra orada bir köşede bekliyor. Diyor ki iyice kanaat etmek istedim diyor. Sabah olsun bu adamın yani ölüm haberi yayılsın ben öyle gideyim istedim diyor. Subhanallah. Sabah olup da horoz ötmeye başlayınca bir tane çağırıcı bağırmaya başlıyor. Hicaz'ın taciri Ebu Rafi öldürüldü diye duyma, duyduk duymadık ifadesi var yani herkesin haber olsun Hicaz'ın taciri Ebu Rafi öldürüldü diyor. Artık bildim ki öldürmüşüm diyor. Abdullah bin Atik bu şekilde yaralı bir şekilde hemen dönüyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Olanı bir tane anlatınca Aleyhisselatü Vesselam tabi bacağı da kırık ya diyor ki uzat bacağını bacağını uzatıyor Abdullah bin Atik Aleyhisselatü Vesselam şöyle elini dokunuyor ona bir mesle ediyor diyor ki sanki hiçbir şey hissetmedim. Yani hiçbir şey olmamış gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden biridir bu. Adamın ayağı iyileşiyor. Radiyallahu anhu ve arda. Allah ondan razı olsun. Bu şekilde de kardeşlerim Hazraç kabilesi yeryüzünün en şerlilerinden bir adamı öldürmüş oluyor. Kimin emriyle? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle. Evet. Evet. Buradan bu anlattığınız konulardan çıkacak dersleri inşallah gelecek hafta anlatacağız. O zaman biraz daha farklı konulara değineceğiz. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından her bir karesinden hakkıyla ders almayı bizlere nasip etsin. Bizleri çoluğumuzu çocuğumuzu İslam üzere yaşatsın, İslam üzere vefat etsin. <gülüyor>